ieo.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusuna gelince, eczanelerde ısı ve nem ölçer bulundurulması zorunlu mudur? Eczanelerde mutlaka ısı ve nem ölçer cihazı bulundurulması gerekir. İl Sağlık Müdürlüğü'nün eczanelerde yaptığı denetimlerde, ısı ve nem ölçerinin olup olmadığına ve kayıtlarının günde 3 defa belirlenen saatlerde yapılıp yapılmadığına ve bu ısı ve nemin uygun sınırlarda olup olmadığına bakılır. Bu değerlerde ezaneler için 15-25 ila santigrat derece, nem ise en fazla %65 olmalıdır. Ayrıca buzdolabında da termometre bulundurulması zorunludur. Ve buzdolabı sıcaklığı günde 3 defa belirtilen saatlerde ölçülerek sıcaklık aralığının 2 ila 8 santigrat derece olmasına özen gösterilmelidir. Bugünün sorusu ile sizlerle birlikteydik. Bir sonraki soru cevapta buluşmak üzere. Soru Cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcan'ın Kılıç